13. Özellik Putperest Bölgelerin Temizlenmesi Arap Putlarının Yıkılması Resulullah Aleyhisselam fetihten sonra Mekke'de 19 gün kalarak halkı irşad edip şehrin idari işlerini düzene koydu. Bu arada Eba Esi'de emrederek haremin bozulan yerlerini imar ettirdi. İnsanları İslam'a davet etmek, ve Mekke etrafındaki putları yıkmak için dört bir yana seriyeler gönderdi. Mekke çevresindeki bütün putlar yerle bir edildi. Resulullah Aleyhisselam'ın tellalı Mekke'de kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa evinde kırmadık bir put bile bırakmasın diye halka duyuruda bulunuyordu. Seriyeler ve Heyetler 1. Resulullah Aleyhisselam Mekke'nin işlerini tanzim ettikten sonra Hicri 8. yılın Ramazan ayının son 5 gününde Halid İbni Velid'i Uzza'yı yıkmaya gönderdi. Uzza, nahle denilen yerdeydi, putların en büyüğüydü. Kureyş'e ve Beni Künane'ye aitti. Bu putun bakıcılığını da Beni Şeyban üstlenmişti. Halid İbni Velid 30 süvari ile birlikte nahleye giderek bu putu yıktı. Mekke'ye dönünce Rasul Ekrem kendisine herhangi bir şey gördün mü diye sordu. Halit hayır görmedim dedi. Rasul Ekrem öyleyse sen putu yıkmamışsın. Geri dön ve onu yık dedi. Halit öfkeli bir şekilde kılıcını kınından çekerek geri döndü. Putun bulunduğu yere gelince karşısına saçı başı dağınık çıplak bir siyah kadın çıktı kutun hizmetçisi kadına bağırmaya başladı. Halit bu kadını bir kılıç darbesiyle ikiye böldü. Sonra Resulullah Aleyhisselam'ın yanına dönüp durumu kendisine bildirdi. Resul Ekrem: "Evet, o Uzaydı. Artık ebediyete kadar yurdumuzda tapınılmaktan ümidini kesmiştir." buyurdu. 2. Resul Ekrem aynı ay içerisinde Saad İbn Zeyd'i Süva adındaki putu yıkmaya gönderdi. Bu put Mekke'ye üç mil uzaklıkta bulunan Rihat denilen yerdeydi ve Huzeyle aitti. Amr putun yanına varınca putun hizmetçisi ona ne istiyorsun diye sordu. Amr, Resulullah Aleyhisselam bana bu putu yıkmamı emretti dedi. Hizmetçi buna gücün yetmez dedi. Amr, niçin diye sorunca Hizmetçi, men edilirsin, dedi. Amr, yazıklar olsun sana, hala batıl üzerine misin, o işitip görebiliyor mu, diyerek puta yaklaştı ve onu kırdı. Arkadaşlarına da put için yapılan mabedi yıkmalarını emretti. Mabette hiçbir şey bulamadılar. Amr, süvağının hizmetçisine dönerek, bütün bunları gördükten sonra, şimdi ne dersin, diye sordu. Hizmetçi, Allah'a teslim olup Müslüman oldum dedi. 3 Yine aynı ayda Resul Ekrem Saad İbni Zeyd El Eşheli'yi 20 süvari ile birlikte Menat'ı yıkmaya gönderdi. Menat Kudeyt yakınlarındaki müşellel denilen yerdeydi. Eskiden Evz, Hazrec, Gassân ve diğer kabilelerin taptıkları bir puttu. Saad putun yanına varınca putun hizmetçisi ''Ne istiyorsun?'' diye sordu. Saad, ''Menat'ı yıkmak istiyorum.'' dedi. Hizmetçi, işte menat karşında. Yıkabiliyorsan yık.'' dedi. Bunun üzerine Saad, menata doğru ilerledi. Bu sırada karşısına, saçı başı dağınık, çıplak vaziyette siyah bir kadın çıktı. Göğsüne vurup dövünüyordu. Hizmetçi, ona seslenerek, ''Ey menat!'' ''Sana isyan edenlerden bazılarını al.'' dedi. Saad kadına bir kılıç darbesi vurarak onu öldürdü. Sonra da puta doğru ilerleyip onu yıktı. Putun mabedinde bir şey bulamadılar. 4. Halid İbni Velid radıyallahu anh, Uzza'yı yıkıp döndükten sonra, Resulullah aleyhisselam kendisini Arap kabilelerinden 350 kişiyle Beni Cezime'yi İslam'a davet etmeye gönderdi resul Ekrem Halid'i onlarla savaşmaya göndermemişti. Beni cezime Halid'in üzerlerine geldiğini görünce silahlandı. Halid, silahlarınızı bırakın, herkes Müslüman oldu, siz de İslam'a girin diyerek onları İslam'a davet etti. Beni cezime silahı bıraktı. Fakat Eslem'le yani biz Müslüman olduk demeyi beceremedikleri için Saba Saba'na, Saba'na. Dinden çıktık, dinden çıktık demeye başladılar. Dipnot Arapçada sabana kelimesi bir dinden çıkıp başka bir dine girmek manasındadır. Burada İslam'a girdiklerini belirtmek için kullanmışlardır. Bu sözü yanlış anlayan Halid, bunların bir kısmını esir edip bir kısmını öldürdü. Bu haber Resulullah Aleyhisselam'a ulaşınca ellerini kaldırarak iki kere, Allah'ım, Halid İbni Velid'in işlediği şu işten sana sığınırım diye dua etti. Sonra Ali İbn Ebi Talib'i yanına çağırtarak ona bir miktar mal verip, Ey Ali, o kavmin yanına git ve durumlarını gör. Uğradıkları zararı telafi et. Cahiliye adetlerini de ayaklarının altına al ve sakın ona itibar etme buyurdu. Ali radıyallahu anh, resul Ekrem'in kendisine vermiş olduğu malla birlikte Beni Cezime'nin yurduna geldi. Onların kan bedellerini ve zarara uğrayan mallarının bedellerini, köpeklerinin yem kaplarına varıncaya kadar hepsini ödedi. Elinde bir miktar mal da artmıştı. Ali radıyallahu an işini bitirdikten sonra, ''Kan ve mal bedeli olarak hakkını vermediğim kimse kaldı mı?'' diye sordu. ''Hayır.'' dediler. Hz. Ali, ben elimde kalan şu malı da ihtiyat olarak size veriyorum. Çünkü Resulullah Aleyhisselam bu malı sizin bilmediğiniz fakat kendi bildiği bir sebeple göndermiştir, dedi. Elinde kalan malı da dağıttıktan sonra Resulullah Aleyhisselam'ın yanına döndü ve olanları ona bildirdi. resul Ekrem kendisine, isabet etmiş çok iyi etmişsin buyurdu. Sonra Resulullah Aleyhisselam kalkıp kıbleye yönelerek ellerini koltuk altları görünene kadar havaya kaldırıp üç kere Allah'ım Halid İbni Velid'in işlediği şu işten sana sığınırım diye dua etti. Halid'i mazur görenlerden bazıları onun Abdullah İbni Huzafe Es-Sehmi bunu bana emretmeden ben onlara karşı savaşmadım dediğini söylemişler. Abdullah da Halid'e Resulullah Aleyhisselam sana İslam'a girmekten kaçındıkları zaman onlarla savaşmanı emretti demiştir. İbn İsak diyor ki: Bana ulaşan bilgilere göre bu olayla ilgili olarak Halit İbn Velid ile Abdurrahman İbn Avf arasında münakaşa olmuş. Abdurrahman Halid'e, "İslam'dayken cahiliye işi yaptın." deyince Halit "Babanın intikamını aldım." cevabını vermişti. Bunun üzerine Abdurrahman İbni Av yalan söylüyorsun. Babamın katilini öldürdün ama asıl amcan el Faki İbni Muğire'nin intikamını aldın karşılığını vermişti. Münakaşa büyümüş çatışma noktasına varmıştı. Bu haber Resulullah Aleyhisselam'a ulaşınca resul Ekrem Halide hitaben Ey Halid! ashabuma ilişme! Allah'ın adına yemin ederim ki Uhud altın olup sana verirse, sen de onu Allah yolunda infak etsen, yine de ashabımdan bir kişinin bile tan yeri ağardıktan güneş doğana kadar yaptığı işin sevabına ulaşamazsın.'' buyurmuştur. 5. Latın yıkılması İşlerini bitirdikten sonra yurtlarına geri döndüler. Resulullah Aleyhisselam bu sefer Ebu Süfyan İbni Harb ile, Muhire İbni Şube'yi de onlarla birlikte Lat denilen putu yıkmaya gönderdi. Lat denilen put Taif'teydi. Taife geldiklerinde Muhire İbni Şube Ebu Sufyan'ı öne geçirip yıkıma onun başlamasını istedi. Ebu Sufyan bunu kabul etmeyerek Muhire'ye ''Kavminin yanına önce sen gir'' dedi. Muhire önde gidip elindeki baltayla puta vurmaya başladı. Kavmi de aşağıdan kendisini seyrediyordu. Sakif kabilesinin kadınları dışarı çıkıp putları için ağlamaya başladılar. Muğire elindeki baltayla vururken Ebu Sufyan da bir yandan ''Vah sana! Vah sana!'' diyordu. Kabe'deki putların yıkılmasından sonra yapılan ilk iş Arap topraklarındaki bütün putların ortadan kaldırılmasıydı. Mekke'deki büyük put Hubele gelince, bizzat Resulullah Aleyhisselam'ın elleriyle yıkılmıştı. Ey inkarcılar! Şimdi Laat, Uzza ve bundan başka üçüncüleri olan menatın ne olduğunu gördünüz mü? Erkekler size, dişiler Allah'a mı? Öyleyse bu haksız bir paylaşmadır. Necm Suresi 19-22 Beytül Haram'ın kudsiyeti, putların kudsiyetine bağlanmıştı. Müşrik Araplar Allah'tan sonra ancak Lat ve Uzza'nın isimlerini anarak yemin ederlerdi. Kabe'deki putların yıkılmasından sonra Arapların kutsal saydıkları putlardan ilki olan Uzza yıkıldı ve bunu Menat'ın yıkılışı takip etti. Latın yıkılışının Uzza ve Menat'ın yıkılışlarından sonraya ertelenmesi Sakif kabilesinin inadını kırmak içindi. Resulullah Aleyhisselam'ın planına göre bu görevin infazı için Mekke'de biri Halid'in, diğeri Amr'ın komutasında olmak üzere iki süvari birliği teşkil edilmişti. Halid'in görevi Uzza'yı, Amr İbni Asım görevi ise Suva'yı yıkmaktı. Halid ile Amr zor görevlerin ve vurucu timlerin adamıydılar. Bu yüzden emirleri altındaki kuvvetin sayısı 20 küsur Müslüman süvariyi geçmiyordu her iki grupta görevini başarıyla tamamladı. Putların yıkılması, putların yıkılmasını önlemeye çalışan siyah kadının öldürülmesi ve bu putların hizmeti için yapılan mabetlerin yerle bir edilmesinin, putperestliğin ve putların kutsiyetinin çökertilmesinde çok büyük bir etkisi vardı. Bu olayların propaganda olarak da çok büyük bir tesiri olmuş, putperestliğin kökleri temelden sökülüp atılmıştı. Menat adlı putun yıkılması Halit ile Amr'a değil de Saad İbni Zeyd el-Eşheli radıyallahu anh'e nasip olmuştu. Bunun sebebi Menat'ın Evs ve Hazreç tarafından kutsal sayılmasıydı. Bu yüzden onu Evs veya Hazreç'ten birinin yıkması gerekiyordu. Uzza, Kureyş'in kutsal saydığı bir put olduğu için Halit İbni Velid tarafından yıkılmıştı. Suvanında, Amr'ın kavminin ve yakınlarının veya Kureyş'in kutsal saydığı bir put olma ihtimali vardı. resul Ekrem'in bu konudaki planı açıktı. Her putu, onu en çok kutsal gören ve ona en çok tapınan kabileye mensup bir kişiye yıktırıyordu. Aynı şekilde, Sakif kabilesinin putu olan Lat'ın da Sakifli Mughire İbni Şube tarafından yıkıldığını görüyoruz. Bütün bu icraatlar, resul Ekrem'in genel direktiflerine uygun olarak yapılıyordu. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa, evinde kırmadığı bir put bile bırakmasın. Bütün bu olaylar göründüğü kadar kolay değildi. Sebep ve sonuç itibariyle Mekke'nin fethi kadar önemliydi. Putperestlerin ilahları olan büyük putların arkasından, Arapların evlerini dolduran küçük putların da yıkılması, Cahiliyeye tam bir başkaldırış, mabetler ve evlerden önce insanların nefislerinden putların kutsallığı tabusunu silmek anlamına geliyordu. Gerçekten de İslam attığı bu büyük adımlarla çok az can ve mal kaybıyla cahiliyeyi hezimete uğratmıştı. Oysa başka şartlar altında böyle bir başarıyı elde etmek Arap topraklarında büyük ve toplumsal katliamlara neden olabilirdi. Burada İslami amelin bu merhale içerisinde belirginleşen iki büyük çizgisini mukayese etmemiz gerekiyor. Bu çizgiler şunlardır. 1. Zahiri putların yıkılması 2. Şahısların içindeki küfrün yıkılması Resul-i Ekrem, putperestliğe olan inancı ve İslam'a olan düşmanlığı hangi boyutta olursa olsun, şahısların güvenliğini korumada ne kadar gayret göstermişse, putperestliği sembolize eden eserlerin yıkılmasında da o kadar gayret göstermiştir. Evlerde bulunan küçük ve önemsiz görünen putları bile kırdırtıp attırmıştır. Putların yıkılmasına karşı çıkan, kızan ve engellemeye çalışan hiç kimseye hoşgörülü davranılmamıştır. İslam davetçilerinin en büyük merhale olan fetih merhalesinde olsalar bile bu iki çizgiyi birbirinden çok iyi ayırt etmeleri gerekir. Duygularımız galeyana geldiğinde bir propaganda aracı olarak sık sık kullandığımız bir söz vardır. Allah'ın şeriatı ile hükmetmeyen tağutlar birer puttur ve yıkılmaları gerekir. Tağutlar küfürlerinde ısrar ettikleri zaman düşürülmeli veya yıkılmalıdırlar. Bunda şüphe yoktur. Fakat İslam'ın azameti o tağutların içindeki küfrü yıkarak onların İslam'ın ışığı altında yeni baştan yapılanmasını öngörmektedir. Bu insanların kalplerini İslam'la fethedebilirsek, dava yolunda büyük bir mesafe kat etmiş oluruz. Bu insanlar, kabileleri ve aileleriyle birlikte İslam'a girerek, İslami cihatta büyük bir rol üstlenebilir, İslam'a değerli hizmetler sunabilirler. Mesela, Uzza'yı yıkan Halit İbni Velid, geçmiş merhalelerin birinde Mekke'nin tağutlarından biriydi. Propaganda olarak sık sık kullandığımız söze göre bir puttu ve yok edilmesi gerekiyordu. Fakat İslam'ın yüceliği onu Arap topraklarındaki en büyük putlardan biri olan Uzza'yı yıkacak bir vasıta haline getirdi. Aynı şeyi Amr İbni Az için de söyleyebiliriz. O da Mekke'nin büyük tağutlarından biriydi. Fakat Süva putu da onun elleriyle yerle bir edildi. Aynı şeyi Ebu Süfyan için de söyleyebiliriz. Ebu Süfyan, Mekke'deki tağutların en büyüğüydü ve Müslümanların boy hedefi haline gelmişti. resul Ekrem, onun öldürülmesi için ashabından birkaçını görevlendirmişti. Fakat Allah'ın iradesiyle bu suikast gerçekleştirilememiş ve neticede Ebu Süfyan, resul Ekrem'in hidayet planına dahil olmuş, aradan birkaç ay geçmeden de Mugire İbni Şube ile birlikte latın yıkılışına vesile olmuştu. Bu olay, büyük şahsiyetler aleminde gerçekleştirilmiş olan en büyük sıçrayıştır. Bir zamanlar, küfrün liderleri olan şahıslar, güzel muamele ve deha ile cahiliyeden İslam'a götürülmüş, yıkılacak birer boy hedefi küfür nişanelerini yıkacak birer vesile haline getirilmişlerdir. İslami hareket, söz konusu iki çizgi arasındaki farkı anlamıştır. İnsanların nefislerinin derinliklerinde yatan güzel ve yüce duyguların harekete geçirilerek ön plana çıkarılması, onların kalplerinin anahtarlarını ele geçirerek İslam potasına girmelerini sağlamak ne kadar önemseniyorsa, küfrün nişanelerini yıkarken bütün bu duyguların arka plana atılmasına da o kadar dikkat edilmelidir. Cahiliye sembollerinin yıkılmasından doğacak bir takım tepkilere hiçbir önem verilmemelidir. Resulullah Aleyhisselam'ın bu konuda gösterdiği en büyük kolaylık, yıkılmasının ertelenmesi pazarlık konusu olmaksızın bazı kabilelere kendi putlarını kendi elleriyle yıktırmasıdır. Fakat bu durum şunları söylememize mani değildir. Bu prensip bütün merhaleler için geçerli değildir. Putlara karşı alınan tavırlar, çeşitli merhalelerden geçmiştir. Bu merhalelerden ilki İslam'ın Müslümanları bu putlara sövmekten men etmesidir. Bu olay davanın tesisinin temeli sayılabilecek ilk merhalesindendir. Allah'tan başka yalvardıklarına sövmeyin ki onlar da bilmeyerek aşırı gidip Allah'a sövmesinler. En'âm Suresi 108. Ayet Bu merhale belirli bir zamana bağlı değildir. İslami harekete göre bu zaman süreci Allahü Teala'ya sövüldüğünde Müslümanların bunu engellemeye güçleri yetmediği ve küfre karşı koyacak güce ulaşamadıkları müddetçe uzayabilir. Bu merhalelerden ikincisi İslam devletinin tesis merhalesidir. Burada durum devletin içine ve dışına göre farklılık gösterir. İslam devletinin sınırları dahilinde asıl olan putperestlik alametlerinin hepsinin yok edilmesidir. Fakat otoritesinde birkaç grubun birden sözünün geçerli olduğu yerlerde Müslümanların kutsal kabul etmemeleri şartıyla bu putlar kalabilir. Örneğin Menat, Mekke'nin fethinden önce yıkılmamıştır. Bu put, Evs, Hazreç ve Gassan kabileleri tarafından kutsal sayılıyordu. Evs ve Hazreç kabileleri İslam'a girdikten sonra tavırlarını değiştirdilerse de Büyük bir güce sahip olan ve Rumlarla ittifak içerisinde olan Gasan kabilesinin bu putu kutsal görmeye devam etmesi, putun yıkılışını Mekke'nin fethine kadar ertelemişti. Bu merhalelerden üçüncüsü de devletin kuvvetlenerek sağlam temeller üzerine oturtulmasıdır. Bu merhalede durum, müşareket hakkıyla otorite hakkı arasında değişiklik arz etmesidir. Hudeybiye sulhuyla gündeme gelen ve tam bir sene sonra uygulamaya konulan müşareket olayında vahdet ve şirk sembolleri iç içeydi. Müslümanlar şirk sembollerine dokunmadan ve onları kutsal saymaya mecbur edilmeden İslam'ın gereklerini yapabiliyorlardı. Kaza umresinde olduğu gibi Müslümanlar müşriklerin putlarına dokunmaksızın Beytül Haram'ı tavaf etmişlerdi. Müşareket aşamasının Hudeybiye sulhundan bir sene sonra başladığını görüyoruz. Otoritenin tamamen Müslümanların eline geçmesinde ise asıl olan putperestliğin bütünüyle sona erdirilmesidir. Mekke'nin fethinden sonra da bunun uygulandığını görüyoruz. Davetçilerin şunu anlaması gerekir. Birinci merhaleden ikinciye geçiş, İslami hareketin sahip olduğu güce bağlıdır. Daha iyi bir konuma gelebilmek için daha çok güçlü olmak gerekir. Bütün arzumuz ve temennimiz Beraet suresinden sonraki nihai merhalenin de bir gün gelmesidir. Halid radıyallahu anh komutasında Beni Cezime'ye gönderilen Seriye'ye gelince bu olayda önümüze yeni bir takım olgular çıkmaktadır. Bu olgulardan biri şudur. Halid radıyallahu anh askeri bir komutan olarak Mu'te'de, Mekke'nin fethinde ve Uzza'nın yıkılışında büyük bir başarı kazanmıştır. Fakat burada Halid radıyallahu anh'in davetçi olarak büyük bir başarısızlığa düştüğünü görüyoruz. Halid'in askeri yanı, irşadi yanından daha ağır basıyordu. Hiç şüphe yok ki bu olay, İslam'a girişinin ilk sekiz ayı içerisinde bulunan Halid için çok büyük bir imtihandı. Halid'in askeri yanının ağır basışı ve atılganlığı Mekke'nin fethi gününde de görülmekteydi. Resulullah aleyhisselam Mekke fethedilirken, savaşılmasını men etmişti. Hiç kimsenin öldürülmesini istemiyordu. Halit, savaştığı ve ölüme sebebiyet verdiği için hesaba çekildiğinde, ''Falanca kişi bana geldi ve gücümün yettiklerini öldürmeyi bana emretti.'' diye kendini savundu. resul Ekrem, ''Sana savaşmamayı emretmemiş miydim?'' diye sorduğunda, Halit, ''Siz bir emri istediniz. Allah da başka bir emri istedi.'' Allah'ın istemiş olduğu sizin istemiş olduğunuz emrin üstündeydi. Bu yüzden olanlara mani olamadım dedi. Başka bir rivayete göre de müşrikler kendisine saldırmadan onlara savaş açmadığına dair yemin etti. Resulullah Aleyhisselam onun özrünü kabul buyurdu. Fakat beni cezime hatası çok daha büyüktü. Müslümanlara yeryüzünün en yüce örnekleri olarak bakan Araplar arasında kötü bir etki bıraktı. Bu konuda çeşitli rivayetler olmasına rağmen hiçbir rivayette resul Ekrem'in Halid'i affettiğine ve Halid için Allah'tan mağfiret dilediğine rastlamıyoruz. Sadece kıbleye yönelip ellerini gökyüzüne doğru kaldırarak üç kere Allah'ım Halid İbni Velid'in yapmış olduklarından sana sığınıyorum diye dua ve niyazda bulunduğunu biliyoruz. Resul-i Ekrem'in emir ve tavsiyelerinin muhtevasını incelediğimizde, Müslümanlarla hasımları arasında hiçbir ahdin bulunmadığını ve hasımların önünde ya İslam'a girmek ya da savunma yapmak gibi sadece iki alternatif olduğunu görüyoruz. Konuyla ilgili ihtilaflara girmezsek, Resulullah Aleyhisselam'ın Halid'i beni cezimeye savaşmak için değil, irşat ve tebliğ için gönderdiği şüphesizdir. Şüphe edilmeyen konulardan biri de, Beni cezimeden birçok kişinin öldürülmesinin Resulullah Aleyhisselam'ın direktiflerine tamamen ters olduğudur. Öldürülen bu yetmiş veya daha fazla kişinin İslam'a girdikten sonra zulümle öldürüldükleri bazı sahih rivayetlerde zikredildiğine göre çok daha kuvvetli bir ihtimaldir. Öldürme olayına sahabeden şiddetle karşı çıkanların olması da olayın sorumluluğunu artıran başka bir etkendir. Bu olaya karşı çıkan sahabelerin en önemlileri Abdullah İbni Ömer, Ebu Huzeyfe'nin sözleşmeli kölesi Salim ve Abdurrahman İbni Avf'dır. Bu sahabilerle Halid İbni Velid arasındaki tartışma, çatışma çıkacak noktaya gelmiştir. Bu konuyla ilgili bazı rivayetlerde Halid'e öldürme emrini veren kişinin Abdullah İbni Huzafe Es-Sehmi olduğuna işaret vardır. Bu olay, Resulullah Aleyhisselam'ı son derece üzmüş ve beni cezimenin uğradığı haksızlığı ve mağduriyeti telafi etmek için Hz. Ali'yi yeterli miktarda mal ile göndererek bütün ölülerin diyetlerini ödetmiş ve maddi hasarı da köpeklere yem verilen kaplara varıncaya kadar tamamiyle ve fazlasıyla karşılamıştır. Burada çok iyi anlaşılması gereken nokta Resulullah Aleyhisselam'ın halide vermiş olduğu derstir. Resul Ekrem bütün insanların karşısında Halid'in işlediği suçtan beri olduğunu ilan etmiş, diğer yandan da bu çatışmayı hemen önleyip geri kalanların hayatlarını kurtararak bütün beni cezimeye ve dolayısıyla bizlere Halid'in kan dökücü tutumunun ne kadar yanlış olduğunu açıkça vurgulamıştır. Resul Ekrem Halid'e haddini bildirmiş ve Abdurrahman İbn Avf radıyallahu anh gibi muhacirlerin ilklerinden olan bir sahabinin yanında onun derecesinin ne olduğunu belirterek haddini aşmamasını sert bir dille tavsiye etmiştir. Halit radıyallahu anh gibi önünde şereflerin dahi şereflendiği büyük bir şahsiyetinde hata yapınca hatasından döndürülmesi ve kibrinin kırılması gerekir. Bu tür taşkınlıklar haddi aşmamaları için her zaman İslam çitiyle çevrili kalmalıdır. Resulullah Aleyhisselam'ın Halid'e söylemiş olduğu söz, Halid'in hayatında aldığı en şiddetli derstir. Büyük bir liderden alınan terbiye dersidir. Davet metodunu öğrenmesi için verilen bir derstir. Resul-i Ekrem'in Halid'e söylediği, ''Ey Halid, ashabıma ilişme, Allah'ın adına yemin ederim ki, Uhud dağı altın olup sana verirse, sen de onu Allah yolunda infak etsen, Yine de ashabımdan bir kişinin bile tan yeri ağardıktan güneş doğana kadar yaptığı işin sevabına ulaşamazsın sözünün de apayrı boyutları vardır. Halit gibi büyük bir komutanın peygamber medresesinden terbiye dersi alırken bu sözün içerdiği manalarında zihninde çağrışım yapması gerekiyordu. Hadiste geçen, Tan yeri ağardıktan güneş doğana kadar geçen zaman arasında yapılan iş sözünün üzerinde biraz durmak gerekiyor. Halid'in ilgi alanı cihattı. Müslüman olduktan sonra geçen 8 ay içerisinde de sadece 3 savaşa katılmıştı. Adını 20 senelik bir cihat sayfasına yazmış Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh gibi bir sahabinin geçmişini nasıl unutabilirdi? Hadiste Uhud dağının zikredilmesinin de Halit için çok acı bir anlamı vardı. Bunu ancak Halit İbni Velid gibi Uhud'da müşriklerin kahramanı olan bir lider anlayabilirdi. Halit o gün Resulullah Aleyhisselam'a karşı savaşmıştı. Abdurrahman İbni Avf ise Resul Ekrem'i savunmaya çalışan beş kişiden biriydi ve savaşta 20'den fazla yara almıştı. İkisi nasıl bir kefede tutulabilirdi? Her halükarda Halit radıyallahu anh de omuzlarında en yüksek askeri madalya olan muhte madalyasını taşıyordu. Fakat bu, onu sorumluluktan kurtaramazdı. Kesin deliyle dayanmayan birçok Müslümanı katletmeyi ona mübah kılamazdı. Bu dersler, Halid'in hayatı boyunca almış olduğu en büyük derslerdi. Bu dersler ona, geçen 20 senelik askeri hayatında olduğu gibi savaşın savaş için yapılmadığını öğretmişti iyi bir savaş komutanı olmadan önce iyi bir davetçi olması gerektiğini öğretmişti. Komutanlıkta en yüksek mevkiye gelmesinin ona, diğerlerine karşı büyüklenme hakkını vermeyeceğini veya onlardan daha hayırlı olduğu anlamına gelmeyeceğini, aksine kendini ilk muhacirlerle kıyas etme hakkına bile sahip olmadığını anlatmıştı. Beni cezime seriyesi olayında belirginleşen manalardan biri de, iş işten geçmeden, anında olaya müdahale edebilen Rasul i Ekrem'in hareket kabiliyeti ve süratidir. Bu hareket kabiliyetiyle günümüz İslami hareketinin hareket kabiliyetini mukayese edecek olursak günümüzde her türlü iletişim araçları olduğu halde iki hareket arasında çok büyük bir farkın olduğunu dehşetle görürüz. Rasulullah Aleyhisselam'ın bu olay üzerine hassasiyetle eğilmesi ve amcasının oğlu olan Ali'yi bizzat özel temsilci olarak seçmesi, insanların doğru olan ve hatayı izale eden tavra inanmalarını sağlamak ve yeniden güvenlerini kazanmak içindi. Yine aynı sebebe binaen, köpek kaplarına varıncaya kadar bütün maddi hasar ödenmiş, artan malsa mağduriyete düşmüş insanların gönüllerine su serpmek için dağıtılmıştır. Rasul Ekrem o mübarek eliyle yeniden büyük bir katliamın yarasını silmiştir. Bunu en güzel şekilde açıklayan şey de resul Ekrem'in görmüş olduğu bir rüyaydı. resul Ekrem aleyhisselam rüyasını şöyle anlatıyordu. Bir lokma hays alıp tadına baktığımı gördüm. Hays, hurma, yağ ve kavuttan yapılmış bir yemektir. Onu yuttuğum sırada boğazıma bir şey takıldı. Ali de elini sokarak onu çıkardı. Bunun üzerine Ebu Bekir Sıddık, Ey Allah'ın elçisi! Bu, göndermiş olduğun seriyelerden biriyle ilgilidir. O seriyeden hoşuna gidecek bazı haberler alacaksın. Aynı zamanda, hoşuna gitmeyecek bazı kötü haberler de alacaksın. Sonra Ali'yi göndereceksin ve o, durumu düzeltecek, dedi. Belki de Ali radıyallahu anh'in kurtardığı en önemli şey, Müslümanların iyi şöhretiydi. Çünkü, Olayın bu şekilde telafisine gidilmeseydi, bütün insanlar, Müslümanların kalleşlik yaptıklarını, kendilerine karşı gelen herkesi, Müslüman olsalar dahi öldürdüklerini sanacaklardı. Hata telafi edilip insanlara duyurulmamış olsaydı, İslam'la insanlar arasında büyük bir engelin olmasına sebep olacaktı. Bu dersten de anlaşılacağı gibi, hareketin değeri, fertlerin değerinin üstündedir. Davanın şanı, kişilerin şanının üstündedir. Bunun içindir ki halit için ne kadar ağır olsa da hatası bütün insanların önünde açıkça söylenmiştir. Bu, şanından bir zerre bile taviz vermenin caiz olmadığı davanın menfaati için yapılmıştır ve yapılmalıdır. Ayrıca insanları razı etmek ve onların güvenini yeniden kazanmak için çok büyük bir miktarda mal sarf edilmiştir. Beni cezime olayında üzerinde durmak istediğimiz çok önemli olgulardan biri de mücahit bir davetçinin kıymetidir. Bu konuda söze girmeden önce günümüz İslami hareketinin başından geçen bazı olayları örnek vererek içinde bulunduğumuz durumla rasul Ekrem'in bize çizmiş olduğu ufuk arasında ne kadar fark olduğunu anlamaya çalışalım. 1. Bir gün İslami hareket saflarından bir kardeşimiz, bu hareketin müttefiklerinin eline geçti. Hata, ihmal veya kalleşlikle bu kardeşimiz düşmanın eline teslim edildi. Bu olay hareket safları içerisinde büyük bir elektriklenmeye neden oldu. Olay hata çerçevesinde alınmadı. Fertler yönetime karşı duydukları güveni yitirdiler. Hatta bazıları cemaatin tamamını yanlış bir yol izlemekle itham ettiler. Bazıları da Olayı ahmaklık ve işbirlikçilik olarak nitelendirdiler. Hiç şüphe yok ki bazı İslam düşmanları bu olayı körüklüyor ve ortalığı kızıştırıyorlardı. Çünkü bu teslim olayından sonra gençlerden çoğu bazı tehlikelere maruz kaldılar. 2. Sorumlu kardeşimiz İslami harekete ayrılmış özel bir radyo yayınında çok ateşli bir konuşma yapmıştı. Bu konuşmanın hemen ertesi günü bazı heyecanlı Müslüman gençler onun aleyhinde konuşmaya başlayarak kendisini düşmanın elinde bulunan Müslüman esirlerin ölmesini istemekle suçlamışlardı. Mesele bununla da bitmemiş aynı radyoda yapmış olduğu bir başka konuşmadan dolayı da kendisini 6000 bin kişinin ölümüne sebep olmakla suçlamışlardı. Halbuki söz konusu olay bu konuşmadan çok daha önceydi. Sonra da bu sorumlu kardeşimizin uzaklaştırılması, mahkeme edilmesi ve hatta öldürülmesi istendi. 3. İslami hareketin müşterek olarak çalıştığı radyo yayınında bir olay meydana geldi ve yayınla ilgilenen bazı kardeşlerimiz yanlışlıkla İslami programın arasına bir müzik programı karıştırdılar. Bu olay üzerine harekete mensup fertlerin hepsi baş kaldırdı ve yatıştırılmaları mümkün olmadı yöneticileri İslam'dan sapmakla suçladılar yöneticilerin düşmanın elinde bir alet olduğunu Allah'ın dininden döndüğünü ve haramları helal kılmaya başladığını ileri sürdüler tabanı oluşturan fertler yöneticilere karşı güvenlerini tamamen kaybetmiş olduklarını Çünkü yöneticilerden bazılarının bu programı denetlemekle görevli olduğunu açıkça ilan ettiler Burada bu üç örneği verdim fakat bu tabanı oluşturan fertlerin hepsinin bu yolu izlediğini söylemiyorum. Aksine bu tür suçlama ve iddiaları bazı gençler ortaya atmakta, bazıları da onların sözlerine kulak asmaktadırlar. Böylece yapılan hata büyütülmekte ve hareketin çizgisinden tam olarak sapmak şeklinde değerlendirilmektedir. Bu üç örneğin karşısına beni cezime hadisesini koyuyorum. Muhacirlerden büyük sahabilerin şiddetli muhalefetine rağmen Halid İbni Velid eman altına aldığı veya İslam'a giren o esirlere ne yapmıştır? Bu meselenin resul Ekrem'e bütün ashabının önünde Halid'in yaptığı işten beri olduğunu ilan ettirecek derecede tehlikeli olduğunu, Resulullah Aleyhisselam'ın emriyle Halid'in esirleri öldürmekten nasıl el çektiğini ve öldürülen kişilerin diyetlerinin nasıl ödendiğini anlatmıştık. Bu hata beni Cezime'den 70 veya daha fazla kişinin Müslüman olduktan sonra öldürülmelerine yol açtı. Resul Ekrem'in vermiş olduğu şiddetli dersten sonra halide ne oldu? Halid radıyallahu anh aynı mevkiinde kaldı ve bu olaydan 20 gün sonra Müslüman süvarilerin komutanı olarak Huneyn gazvesine girdi. Makrizi'nin söylediği gibi Süleym olduğu gibi süvarilerin öncüsü durumundaydı. Başlarında da Halid İbni Velid vardı. Halid İbni Velid radıyallahu anh'in yapmış olduğu hata onu yakmadı. Hayatını sona erdirmedi. Azledilmesine neden olmadı. Enerji ve yeteneğinden de bir şey kaybettirmedi. Aksine hatası ilan edildi, gereken azarı işitti ve uygun olan terbiye dersini aldı. Sonra da yönetimdeki aynı mevkiinden görevine devam etti kendisinden vazgeçilmediği gibi teşhir de edilmedi. Aksine resul Ekrem, Müslümanları bu olay hakkında konuşup Halid'i tenkit etmekten men etti. Halid'e sövmeyin, çünkü o Allah'ın kılıçlarından biridir. Allah o kılıcı müşriklere karşı çekmiştir, buyurdu. Bu son dersten de anlıyoruz ki yönetici veya yönetilen olsun herhangi bir kardeşimizin yapmış olduğu bir hata, uygun bir yöntemle tedavi edilmelidir. Her kardeş yaptığı hatadan dolayı hesaba çekilmelidir. Bu, onun görevinden uzaklaştırılmasına, imkanlarından, enerjisinden ve kabiliyetlerinden yararlanmamıza engel teşkil etmemelidir. Hikmetle hareket eden bir cemaat, sadece yöneticilerini değil, askerlerinden en küçüğünü bile muhafaza edip gözden çıkarmayan cemaattir. Hatalı bir kimseyi gerekli olan sınırlar içerisinde hesaba çekmekle tamamen pasifize etmek arasında çok büyük fark vardır. Beni cezime hadisesi sır değildir. Huneyn Gazvesi Resulullah Aleyhisselam Huneyn'e doğru harekete geçiyor. Hicri 8. yılın Şevval ayının 6'sında Cumartesi günü resul Ekrem Mekke'den Huneyn'e doğru harekete geçti resul Ekrem'in beraberinde 12.000 kişilik bir ordu vardı. Bunlardan 10.000'i 10 Mekke'nin fethi için teciz edilmiş orduydu. Geri kalan 2.000 kişi ise Mekke ahalisinden olup çoğu daha yeni Müslüman olmuştu. resul Ekrem bu savaş için Safvan İbni Ümeyye'den ödünç olarak bütün tecizatıyla birlikte tam 100 zırh aldı. Attab İbni Esidi de Mekke'ye emir olarak tayin etti. Ordu Huneyn'e yaklaştığında Müslüman süvarilerden biri resul Ekrem'e gelerek, ''Ben falanca dağa çıktım ve birdenbire Hevazin kabilesini karşımda buldum. Bütün kabile olduğu gibi savaşa gelmişler. Kadınlarını, çocuklarını, koyun ve sığırlarını da beraberlerinde getirmişler.'' dedi. Resulullah Aleyhisselam tebessüm ederek, ''İnşallah onlar yarın Müslümanların ganimeti olur.'' buyurdu. O gece Müslümanların nöbetini gönüllü olarak Enes İbni Mürşid el-Ganevi tuttu. Ordu Huleyn'e doğru giderken yeşil ve çok büyük bir hurma ağacına rastladılar. O yörenin halkı bu ağaca Zatu Envat diyorlar ve onunla teberrük ediyorlardı. İslam ordusuna yeni Müslüman olarak katılmış olan bazı kimseler, ''Keşke bizim de böyle teberrük edecek bir şeyimiz olsaydı.'' dediler. Bunu işiten Resul-i Ekrem aleyhisselam hiddetlenerek ''Allahu ekber, nefsimi yedi kudretinde tutan Allah'a yemin ederim ki Musa'nın kavminin Musa'ya söylemiş olduğu söz gibi bir şey söylediniz ki onlar Musa'ya ''Ey Musa, onların tanrıları gibi bize de bir tanrı yap.'' demişlerdi. Siz henüz hakikati kavrayamamış cahil bir kavimsiniz. Bunlar sizden önce geçmiş olan kavimlerin yaptıkları işlerdir. ''Onlara mı uymak istersiniz?'' buyurdu. Ordudaki Müslümanlardan bazıları da ordunun sayı yönünden çokluğuna bakarak, ''Bugün kesinlikle mağlup olmayız.'' dediler. İlahi takdir ve inayet göz önünü alınmaksızın söylenen bu söz, Rasul-i Ekrem'i çok üzdü. İslam ordusunun pusuya düşürülmesi İslam ordusu Şevvalin 10'unda Huneyn'e ulaştı. Hevazin kabilesinin genç komutanı Malik İbni Av Müslümanlardan önce ordusuyla beraber Huneyn Vadisi'ne geceleyin girmiş, yollara ve vadinin girişlerine pusular kurdurmuş, Müslümanlar görülür görülmez hep birden ok yağmuruna tutulmasını emretmişti. Resulullah Aleyhisselam tan yeri ağırırken Huneyn'e geldi. Ordusunu düzene sokarak sancakları dağıttı. Müslümanlar vadiye doğru ilerlemeye başladılar. Düşmanın kurduğu pusulardan haberleri yoktu. İslam ordusunun ön saflarında Müslüman olan Mekke askeriyle Beni Süleym vardı. Bunlar Halid İbni Velid'in komutasında ordunun önünde pervasız bir halde gidiyorlardı. Düşman ansızın bunları ok yağmuruna tuttular ve topluca saldırdılar. Bunun üzerine İslam ordusunun ön hattı gerilemek zorunda kaldı. Ön hatların gerileyişi diğer hatlara da sirayet ederek umumi bir panik halini aldı. Herkes kaçmıştı. Kimse kimseyi dinlemiyor ve beklemiyordu. Yalnız Resulullah Aleyhisselam sağ tarafa doğru kaymış ve Ey insanlar! Bana doğru gelin. Ben Allah'ın Resulüyüm. Ben Muhammed İbni Abdullah'ım diye sesleniyordu. Resulullah Aleyhisselam'ın yanında muhacirlerden ve ehlibeytinden Beytinden sadece birkaç kişi kalmıştı. İşte o anda Peygamber Aleyhisselam'ın Eşi olmayan cesareti ortaya çıktı. Resul Ekrem Aleyhisselam tek başına Şehba adlı esterini düşman üzerine sürerek "Ben peygamberim. Yalan yok. Ben Abdulmuttalib oğuyum." diye bağırmaya başladı. Amcası Abbas sağ tarafında, amca zadesi Ebu Süfyan İbn Haris de sol tarafında Ester'in dizginini tutarak ileri bırakmak istemiyorlardı. Resul Ekrem Ester'inden inerek "Allahım, sen yardımını nazil buyur diye dua edip Rabbinden yardım diledi. Müslümanların geri dönüşü ve savaşın kızışması. resul Ekrem, gür sesli olan amcası Abbas'a yüksek sesle ashabı çağırmasını emretti. Abbas radıyallahu anh diyor ki, Var gücümle, şecere-i rıdvan altında geri dönmemek üzere söz veren ashab nerede diye bağırdım. Ashabtan bazıları, Lebbeyk, ''Lebbeyk'' sesleriyle bu davete hemen icabet edebilmek için bineklerini geri döndürmeye başladılar. Bineğini geri çeviremeyenler zırhını boynuna atıp kılıç ve kalkanını alarak bineğinden atlayıp geri dönüyorlardı. Bu şekilde tam yüz kişi toplandı ve düşmana karşı koymaya başladılar. Abbas radıyallahu anh'in sedası bütün orduda dalga dalga yayılıyordu. Sonra ''Ey Ensar!'' ''Ey Ensar!'' diye Ensar çağrıldı. Sonra da Beni Hazreç davet edildi. Müslüman birlikleri peş peşe geri dönmeye başladı. İki ordu çok şiddetli bir çarpışmaya başladı. Resulullah Aleyhisselam savaş meydanına bakıp savaşın şiddetlendiğini görünce, ''İşte bu fırının kızıştığı zamandır.'' buyurdu. Sonra yerden bir avuç toprak alarak düşmanın üzerine attı. Bu bir avuç topraktan düşman ordusunda gözüne toprak isabet etmedik bir kimse bile kalmadı. Resulullah Aleyhisselam, ashaba şiddetli bir hücum yapmalarını emretti. Düşmanın Yenilgiye Uğratılması Yapılan son hücum üzerine düşman ağır bir yenilgiye uğratıldı. Hevazin kabilesinin yanında savaşa giren kabilelerden sadece Beni Sakif'ten 70 kişi öldürüldü. Müslümanlar, düşmanın mal, silah ve binek hayvanlarını ganimet olarak aldılar. Allahü Teala'nın, ''And olsun ki Allah size birçok yerlerde ve çokluğunuzun sizi böbürlendirdiği, fakat bir faydası olmadığı, yeryüzünün geniş olmasına rağmen size dar gelip de bozularak arkanıza döndüğünüz Huneyn gününde de yardım etmişti. Bozgundan sonra Allah, peygamberine ve müminlere güvenlik verdi.'' Görmediğiniz askerler indirdi. inkar edenleri azaba uğrattı. İnkârcıların cezası budur. Tevbe Suresi 25-26 Kavli Şerifinde bu gelişmeye işaret edilmektedir. Takip Hareketi Hezimete uğrayan düşman ordusunun bir kısmı Taife, bir kısmı Nahle'ye, bir kısmı da Evtas'a kaçtı. Resulullah Aleyhisselam Evtas'a, Ebu Amir el-Eşari komutasında takipçi bir birlik gönderdi. İki taraf bir müddet savaştıktan sonra müşrikler yenilgiye uğradılar. Bu savaşta Müslümanların komutanı Ebu Amir el-Eşari şehit oldu. Müslümanlardan bir grup süvari de nahleye kaçan müşrik birliklerini takip etti. Dureyd İbni Sınme komutasındaki müşrik birliklerine yetişildi ve Dureyd Rabia İbni refi tarafından öldürüldü. Huneyn'den kaçan müşriklerin büyük bir kısmı ise Taif'e sığındı. Bunların üzerine de ganimetlerin toplanmasından sonra bizzat Resulullah Aleyhisselam gitti.